Kavâidül Erba 3. kaide 7 Murat Müslihan Allah'a hamd Resulüne salat ve selam olsun. Metin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem farklı farklı şekillerde ibadet eden insanların arasından çıktı. Onlardan bir kısmı meleklere, bir kısmı peygamberlere, bir kısmı salihlere, bir kısmı ağaç ve taşlara, bir kısmı da güneş ve aya ibadet ediyordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunların arasından hiçbir ayrım yapmadan hepsiyle savaştı. Bunun delili, Allah'ın şu sözüdür. Fitne ortadan kalkıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Enfal suresi 39. ayet Şerh Şirk, Allah'a yapılması gereken bir ibadeti ondan başkasına yapmaktır. Kişi bunu hangi sebeple ve hangi şekilde yaparsa yapsın önemli değildir. Allah'a şirk koşan müşriktir ve şirke tereddüp eden bütün hükümler kendisine uygulanır. Peygamberimizin geldiği dönemde insanların şirkleri çeşit çeşitti. Bunların her birinin nedenleri de farklıydı. Kimisi babalarını taklit ettiği için, kimisi Allah'a yaklaşmak için, kimisi de cehaletinden ve tevilinden ötürü bunu yapıyordu. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bunların arasında hiçbir ayrım yapmadan hepsine müşrik dedi ve hepsiyle savaştı. Demek ki şirklerinin ve nedenlerinin farklı olması, insanların müşrik olmasına ve şirkin hükümlerinin kendilerine uygulanmasına engel değil. Şirke terettüp eden hükümler 1- Onun şirk ve yapanın müşrik olduğuna itikad etmek 2- Şirkten ve onun ehlinden teberri etmek Teberri iki şekilde olur. Dille onlardan teberri etmek. Bu onları tekfir etmekle olur. B. Fiilen onlardan teberri etmek. Buysa üç şekilde olur. Onlara kin ve düşmanlık beslemek. Onlardan ve beldelerinden hicret etmek. Onlarla savaşmak. Bu saydıklarımız Kur'an ve sünnetin şirke tereddüp ettiği hükümlerdir. Şeyh, metinde bize en üst mertebe olan cihadı, yani onlarla savaşmayı zikretti. Zaten müşriklerle savaş vacipse, diğerleriyle evveliyatla vaciptir. Çünkü kital en zor ve en çetin olanıdır. Allah subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor. Müşrikler nasıl sizinle topyekün savaşıyorlarsa, siz de onlara karşı topyekün savaşın. Tevbe suresi 36. ayet. Allah subhanehu ve Teala bu ayette müşriklerin şirkleri ve sebepleri arasında hiçbir ayrım yapmadan hepsiyle savaşmayı emretmiştir. Ve bunu Allah subhanehu ve Teala Arap dili kurallarına göre tekitli bir şekilde söylüyor. Başka bir ayette ise şöyle buyuruyor. Fitne ortadan kalkıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Enfal suresi 39. ayet. Yani yeryüzünde şirkin her türlüsü ortadan kalkıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar müşriklerle savaşmak vaciptir. Sonuç olarak, Cahiliye döneminde insanların şirkleri ve onları şirke iten sebepleri birbirinden farklıydı. Fakat Allah subhanehu ve Teala buna bakmadan hepsine müşrik dedi. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem buna bakmadan hepsiyle savaştı. Demek ki şirkin sebepleri ve çeşitleri şirkin hükümlerinin kişiye uygulanmasına engel değildir. Günümüzde de insanlar farklı şekillerde ve farklı sebeplerle Allah'a şirk koşuyorlar. Örneğin demokratların, tasavvufçuların, komünistlerin şirkleri ve sebepleri birbirinden farklıdır. Bunların şirklerinin ve nedenlerinin farklı oluşu bizi aldatmamalı, Allah'a şirk koşanlara şirkin hükümlerini uygulamaktan alıkoymamalıdır. Günümüzde bazı insanlar şirkin nedenlerinin farklı oluşunun şirke tereddüp edecek hükümlere etki edeceğini zannediyorlar. Adam iyi niyetle şirk koşuyorsa müşrik olmaz diyorlar. Bu doğru değildir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde de iyi niyetinden ötürü Allah'a yaklaşmak istediği için şirk koşanlar vardı. Buna rağmen Peygamberimiz onlara müşrik dedi ve onlara şirk ahkamını tatbik etti. İkrah dışında hiçbir neden şirki meşru kılmaz. Metin. Müşriklerin güneşe ve aya ibadet ettiklerinin delili Allah'ın subhanehu ve Teala şu sözüdür. Gece ve gündüz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 Yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim. En'am suresi 76 ve 79. ayetler. Not: Tarih kitaplarında İbrahim'in Aleyhisselam kavminin Irak taraflarında olduğu geçmektedir. Fakat bizim toplumumuzda bu kavmin Şanlıurfa tarafında olduğu söylenir. 2. Süleyman Aleyhisselam döneminde yaşayan kadın melikenin kavmi. Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor. Süleyman kuşları araştırarak, ''Hüd hüdün için göremiyorum, yoksa kayıplarda mı? Bana apaçık bir delil getirmelidir, yoksa onu ya şiddetli bir azaba uğratırım yahut keserim.'' dedi. Çok geçmeden hüd hüd gelip Süleyman'a, ''Senin bilmediğin bir şey öğrendim, sana sebeden doğru bir haber getirdim. Orada halkına hükmeden, her şeyden kendisine bolca verilen ve büyük bir tahta sahip olan bir kadın buldum.'' Onun ve milletinin Allah'ı bırakıp Güneş'e secde ettiklerini gördüm. Şeytan kendilerine yaptıklarını süslü göstermiş de, onları doğru yoldan alıkoymuş. Bunun için doğru yolu bulamıyorlar. Neml suresi 20 ve 24. ayetler. Bu ayetten Süleyman aleyhisselam döneminde yaşayan kadın melikenin kavmenin Güneş'e secde ettikleri anlaşılmaktadır. Ayrıca siyere baktığımızda, Cahiliye toplumunda bazı insanların Güneş'e ibadet ettiklerini görüyoruz. Mekkeli müşrikler ibadet ettikleri şeylerin putlarını yapıyorlardı. Güneş'in de putunu yapmış ve ona ibadet ediyorlardı. Güneş'e ibadet edenlere de Abdüşşems oğulları, Güneş'in oğulları deniliyordu. Demek ki azınlıkta da olsa Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem döneminde de Güneş'e ibadet edenler vardı. Metin Meleklere ibadet ettiklerinin delili Allah'ın Subhanehu ve Teala şu sözüdür. "Ve size melekleri ve peygamberleri rabler edinin diye de emretmezler." Ali İmran <gülüyor> Ali İmran suresi 80. ayet. Şer Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor. Hiçbir insanın Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra kalkıp insanlara Allah'ı bırakıp bana kul olun demesi mümkün değildir. Bilakis şöyle demesi gerekir. Okutmakta ve öğretmekte olduğunuz kitap uyarınca Rabbaniler olunuz. Ve size melekleri ve peygamberleri ilahlar edinin diye de emretmez. Siz Müslüman olduktan sonra hiç size kafirliği emreder mi? Ali İmran Suresi 79 ve 80. Ayetler Abdullah bin Abbas radiyallahu anhum bu ayetin nüzul sebebi hakkında şöyle der. Yahudi hahamlarıyla Necran Hristiyanları Rasulullah'ın huzurunda bir araya geldikleri zaman, Rasulullah onları Müslüman olmaya davet etti. Bunun üzerine Kureyza Yahudilerinden olan Ebu Rafi şöyle dedi, Ey Muhammed! Hristiyanların İsa'ya yaptıkları gibi bizim de sana ibadet etmemizi mi istiyorsun? Necan Hristiyanlarından biri de, Ey Muhammed! Sen bizden kendine ibadet etmemizi istiyor ve bizi buna mı davet ediyorsun? dedi. Bunun üzerine Rasulullah, Allah'ın dışında başka bir şeye ibadet etmekten veya O'nun dışında başka bir şey ibadet etmeye davet etmekten Allah'a sığınırım. Allah beni ne böyle bir şeyle göndermiş ne de bunu bana emretmiştir buyurmuştur. İşte bunun üzerine de bu ayet nazil olmuştur. İbni İshak Beyhaki Meleklere ibadet eden iki kavim vardır. 1- Hristiyanlar Hristiyanlar melekleri tazim edip onlara ibadet ediyorlar. Allah Subhanahu ve teâlâ, Hristiyanlar, İsa Allah'ın oğludur dediklerinde, onlara cevaben şöyle diyor. Ne Mesih ve ne de Allah'a yakın melekler, Allah'ın kulu olmaktan geri dururlar. Ona kulluktan geri durup büyüklenen kimselerin hepsini, Allah yakında huzuruna toplayacaktır. Nisa suresi 172. ayet. Dikkat edilirse, Hristiyanlar meleklerle ilgili bir şey demiyorlar. Fakat Allah Subhanahu ve teâlâ, Onların İsa aleyhisselam hakkındaki yanlış inançlarını düzelttikten sonra, melekler hakkındaki inançlarını da düzeltiyor. 2- Mekkeli müşrikler Mekkeli müşrikler, meleklerin Allah'ın kızları olduğunu söylüyorlardı. Meleklerin kız suretinde putlarını yapıp, sonra onlara ibadet ediyorlardı. Allah'ın kızlarına dua ediyoruz, onlar da bizim dualarımızı Allah'a iletiyorlar, diyorlardı. Metin Allah subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor. Allah, ey Meryem oğlu İsa, insanlara, beni ve annemi, Allah'tan başka iki tanrı bilin diye sen mi dedin buyurduğu zaman o, haşa, seni teyze ederim. Hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Hem ben söyleseydim, sen onu şüphesiz bilirdin. Sen benim içimdekini bilirsin. Halbuki ben, senin zatında olanı bilmen. Gizlilikleri eksiksiz bilen yalnızca sensin.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 ya da Allah'tan bir ruhtur diyorlardı. Bundan dolayı da, İsa'yı aleyhisselam yüceltip, ona ibadet ediyorlardı. Hristiyanlar, Meryem'e aleyhisselam ibadet etmiyorlardı. Ona ilahtır da demiyorlardı. Peki, Meryem'e aleyhisselam ibadet etmiyorlarsa, Allah subhanehu ve Teala neden, beni ve annemi, Allah'tan başka iki ilah bilin diye, sen mi dedin dedi? Bunun iki sebebi olabilir. Birincisi, Hristiyanlar İsa ilahtır diyorlardı. Meryem de İsa'nın annesidir. İsa ilah ise, Annesinin de ilah olması gerekir. Çünkü ilahı ancak ilah olan doğurabilir. Nasıl ki insanı ancak insan doğuruyorsa, ilahı da ancak ilah doğurur. Bu Allah'ın yarattıkları hakkında bir kuraldır. Bir hayvanın bir insanı doğurması mümkün olmadığı gibi, ilah olmayanın da ilahı doğurması da mümkün değildir. İkincisi, Hristiyanlar Meryem'e dua edip onunla Allah'a istiazede bulundukları için Allah subhanehu ve Teala böyle dedi. Çünkü bunlar ibadettir ve ancak Allah'a yapılabilir. Hristiyanlar bunu Meryem'e aleyhisselam yaptıkları için onu ilah edinmiş oldular. Onlar bunu Meryem'e ilah edinmek için yapmış olmasalar ve bunu söylemeseler bile Allah subhanehu ve Teala onların yaptıkları fiile göre onlara isim verdi. Çünkü ibret,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 Sakınılacak bir azaptır. İsra suresi 56 ve 57. ayetler. Bu ayetin nüzul sebebiyle ilgili tefsir kitaplarında iki rivayet zikredilir. Birincisi, Abdullah İbni Mesud radıyallahu an şöyle der. Hangisi Rablerine daha yakın olacak diye vesile arıyorlar. Ayeti, cinlerden bir gruba ibadet eden insanlar hakkında nazil oldu. Onların ibadet ettikleri cinler Müslüman oldular. Onlara ibadet eden o Araplarsa, cinlerin Müslüman olduklarından habersiz bir şekilde, onlara ibadet etmeye devam ettiler de, bu ayet nazil oldu. Buhari, Müslim. Araplar, çöllerin asıl sahiplerinin cinler olduğuna inanıyorlardı. Ondan dolayı yolculuğa çıktıklarında, cinlerin efendisine dua edip ona sığınıyorlardı. Bu şekilde diğer cinlere karşı korunacaklarını zannediyorlardı. Bu cinler, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem davetini işittiklerinde icabet edip Müslüman oluyorlar. Araplar da cinlerin Müslüman olduklarından habersiz onlara dua etmeye ve sığınmaya devam ediyorlar. Bunun üzerine de Allah subhanehu ve teala bu ayeti indiriyor. 2. İbn Abbas radıyallahu anhum buradan kastın İsa ve Uzeyir olduğunu söylüyor. Hristiyanlar ve müşrikler İsa'ya ve Uzeyir'e Aleyhümesselam ibadet ediyorlardı. Onlarsa Allah'a ibadet ediyorlardı. İbn-i Teymiye Rahmehullah bu ayet hakkında şöyle der. Bu ayet kendisine ibadet edilenlerin, Allah'a hakkıyla kulluk yaptığı herkesi kapsar. Yani birisi Allah'a hakkıyla ibadet ediyor, başka birisi de o kişiye ibadet ediyorsa, bu ayet bunun gibi olan herkesi kapsar. Metin Taşlara ibadet ettiklerinin delili, Allah'ın subhanehu ve teâlâ şu sözüdür. Gördünüz mü o Lat ve Uzza'yı ve üçüncüleri olan ötekini, Menat'ı? Necm Suresi 19 ve 20. Ayetler Şer Lat, Menat ve Uzza, Arap toplumunun en büyük putlarıydı. Arap toplumunda başka putlar da vardı. Fakat bunlar, diğerlerinin başı olarak kabul ediliyordu. Bunları kısaca açıklamaya çalışalım. Lat Lat kelimesinin ilah kelimesinden geldiği, sonundaki t'nin ise sonradan eklendiği söylenmiştir. Lat putu, cahiliye döneminde onu yağ ile kavurup hacılara dağıtan bir adamın putuydu. Yıl boyunca kazandığı şeyleri karşılıksız hacılara dağıttığı için insanlar tarafından sevilen, sayılan birisiydi. O adam ölünce putunu yapıp kabrine diktiler. Sonra da buna ibadet etmeye başladılar. Uzla. Allah'ın subhanehu ve Teala, el Aziz isminden geliyor. Aziz, kuvvetli olan demektir. Fakat bu öyle bir kuvvettir ki, hiç kimse ona galip gelemez. Menat Allah'ın subhanehu ve el-Mennan isminden geliyor. Mennan, karşılıksız olarak iyilik yapan ve bu iyilikleriyle karşıdakine minnet etme hakkına sahip olan demektir. Mekkeli müşrikler, salih olduğuna inandıkları bu kişileri kendileriyle, Allah Subhanahu ve Teala arasında aracı kılıyorlardı. Allah onların bu inançlarının yanlış olduğunu Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde belirtmiştir. Davamızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 26. sayısında yayınlanmıştır.